Bismillahirrahmanirrahim Secre Suresi Bu surede Mekki Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden 14'e kadar Andolsun secre Ve on geceye Hem çifte Hem teke Gelip geçeceği demde geceye Akıl sahibi için bunların her biri birer yemin edemez mi? Görmez misin da bunu nasıl yaptı Ada? Sutunlar sahibi İran'e ki o şehirlerde bin benzeri yaratılmayandı. Dağ yamacında Kayalara uyan Semut kovmine, kazıklar sahibi Firavun'a, ki bunlar memleketlerde azgınlık etmişlerdi ve fesadı Korkmuşlardı. Bu sebeple Rabbin onları azap kırbacından geçirdi. Doğrusu Rabbin hep gözetlemekteydi. Fecir bilinen fecirdir. Yani sabahtır Burada fecir kastedilen özellikle kurban bayramı gününün fecredir ki bu on gecenin sonuncusudur. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette Allah katında amellerin bu on günden daha sevimli olduğu bir gün yoktur. Yani Zilhicce'nin on günü. Orada bulunanlar Allah yolunda cihatta mı dediler? ve sellem Allah yolunda cihatta dedi. Ancak bir kişi malı ve canıyla tehlikeyle karşılaşıp bunlardan hiçbiriyle dönmezse müstesnadır buyurmuştur. 15'ten 20'ye kadar. Ama insan, Rabb'i kendisini deneyip, kerem eder ve nimet verirse, Rabb'im beni şerefli kıldı der. Ama, denemek üzere rızkını daratsa, Rabb'im beni fakir düşürdü der. Hayır, doğrusu siz, yetime ikram etmezsiniz. Yoksulu yedirmek için, birbirimizi teşvik, etmezsiniz. Mirası hak gözetmeden yersiniz, malı da pek çok seversiniz. Allah subhanahu ve teala insanın rızkının genişletilmesi halinde Allah'ın onu denemek için rızkını bollaştırdığı zaman onun Allah tarafından kendisine bir lütuf ve ihsan ikram sahibi olduğu inancını reddederek Meselenin böyle olmadığını aksine bir deneme ve imtihan olduğunu bildiriyor ve doğrusu siz yetime ikram etmezsiniz nitekim Ebu Hüreyya'dan gelen bir rivayette a.s.m. müslüman evlerinin en hayırlısı içine yetime içinde yetime ihsan edilen evdir Müslüman evlerinin en kötüsü de içinde yetime kötü davranılan evdir. Sonra aleyhissalatü vesselam parmağını göstererek ben ve yetimin koruyucusu cennette böyleyiz diyerek iki parmağını yan yana getirmiştir. 21'den 30'a kadar ama yer parça parça dağıtıldığında Melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu geldiğinde Cehennem o gün getirilir İnsan o gün hatırlayacak ama Hatırlamadan ona ne Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der O gün onun azabı gibi hiçbir kimse azap edemez Onun vurduğu bağı kimse vuramaz Ey huzur içinde olan can, dön Rabb'ine. Sen ondan hoşnut, o da senden razı olarak. Haydi gir kullarımın arasına, gir cennetime. Evet. Rabbimiz Phanuxuvetale kıyamet günü meydana gelecek büyük dehşetlerden bahsediyor. Yerin parça parça dağıldığında yeryüzünün peşik gibi cümdüz olduğunda, yaratıkların Rab'ların huzurunda bulunmak üzere kabirden kalktıklarında, meleklerin saf saf dizilip Rab'ların buyruğu geldiğinde, işte artık insanların o gün ne yapmışsa, hepsinin hatırlanacağını ve hatırlamanın o gün insanlara hiçbir fayda, vermeyeceğini ve inanan insanların Rabbinin emrini yerine getirenlerin o gün Rabbinin rahmetine ereceğini, Allah'ın onlardan razı olacağını ve onları cennete koyacağını buyuruyor. Allah subhanahu ve teala bu hitaba mazhar olan kulların arasına bizleri de kapsın. Velhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin.